Ekoloji politik, insanın ve yeryüzünün ahvali, hazırlayan ve sunan Erol çok Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri, bir ekoloji politikte yine birlikteyiz. E, program konuğum e, Mehmet Ali Adıyaman, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden. E, hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Merhaba hocam. Bu bizim üçüncü ya da dördüncü programımız oluyor değil mi? Bir seri programımız. Başladık. Bu üçüncü program. Evet, Diyalektik Doğalcılık üzerine bu üçüncü programımız. Üçüncü programımız. Hocam, e, önceki bahsettiğimiz şeylerden Diyalektik Doğalcılığın geri planından biraz bahsederek mi başlayalım? Yoksa direkt Diyalektik Doğalcılık üzerinden diğer ekolojik etik anlayışlarıyla arasındaki fark ne? Bütün neycilik ettiği kavramlarını biraz Bookchin'deki onları mı açalım? Ne dersiniz? Aslında olabilir. Çünkü diyalektik doğalcılığı zaten geçen haftalarda biraz tanımlamıştık. Hatta diyalektik materyalizmden ve diyalektik idealizmden temel farklarını ve onların üzerinden geliştirilmiş yeni bir üçüncü diyalektik olarak neyi hedeflediğini iyi kötü açıklamıştık. Özellikle en büyük fark da şuydu. Anlam, amaç ve değer gibi daha soyut olarak nitelendirilebilecek değerler alanına ilişkin bazı temel felsefi aksiyonları diyalektiğine kazandırdığını yani bu tarafından diyalektiğe kazandırıldığını özellikle mekanik diyalektiğinden farklı olarak kazandırıldığını ve bunun da ekolojik diyalektiğe yol açabilecek evrimsel gelişimi de dahil edildiği yeni bütüncül bir diyalektik yaklaşım hem düşünme biçimi olarak hem de bir doğa felsefesi olarak nasıl geliştirildiğini nispeten açıklamıştık. Bugün bu diyalektikten nasıl bir etik türettiğini yani Murray Bukçin tarafından bu diyalektiğin nasıl nesnel, bütüncül ve tamamlayıcı hatta özgürlük etiği diye tabir edilebilen bir ekolojik etiğin nasıl türetildiğini bunu açıklamaya çalışacağız. Çünkü böylesi bir ekolojik etik kendine sağlam felsefi bir zemin, felsefi bir temel bulmak zorundaydı. Çünkü ekoloji etiği içerisinde birbirinden farklı epey yaklaşımlar var bildiğiniz gibi. Ki ekoloji bunlardan bir tanesidir. Herhalde derin, derin ekoloji bir... en yaygın olanı değil mi? Özellikle evet. sahada en yaygın olanı. Ben de çok karşılaşıyorum sahada. Daha doğrusu şöyle doğanın yüceltilmesi dini anlamda, mistik anlamda doğanın yüceltilmesi doğaya büyük bir anlam atfederek, Tanrı ya şey, doğa üstü hatta tanrısal bir şey atfederek böylesi bir pozisyona getirenler aslında derin ekologlar oldu. Çünkü ekolojik krizle birlikte insanın bu ekolojik krizdeki rolüne karşın derin ekoloji taraftarları insan sevmez bir tavırla insanı doğa karşısında ikinci plana atan hatta hiçe sayan veya doğadaki diğer varlıklarla eşit bir pozisyonda gören ve bu eşit pozisyonda görür ama insanı şey olarak dışsallaştıran yani doğada olmaması gereken adeta bir kanser ya da bir parazit gibi değerlendiren yaklaşımlara yol açan bir anlayış oldu derin ekoloji. Çünkü doğayı sevenler ya da doğa savunucuları ilk etapta bu düşünce onlara çok makul gibi geliyor. Ama üstüne biraz felsefi düşündüğümüzde insanı insan olarak olanak olmaktan, varlık olarak bir olanak olmaktan çıkarttığı için anti-hümanist bir zemine götürüyor. Bu da dolayısıyla da insanı ahraki bir fail, etik özne olma meselesinden de dışarı çıkartmış oluyor. Bukçinin de en büyük itirazı buna. Dolayısıyla yani insanı e, bir olanak olmaktan çıkartan bir ekolojik anlayışın e, sağlam felsefi bir temeli olamayacağını çok e, üst düzey bir zengin ve elitist bir bakış açısına sahip olduğunu ileri sürüyordu. Çünkü derin ekologlar e, geri tardin, nerede tardin artık nasıl tanımlıyorsa, bu mal e, özellikle Roma kulübü dediğimiz zengin kulüplerin temel görüşlerinden beslendi biraz da. İnsanı doğa karşıtı olarak değerlendirip antagonist o tarihsel felsefi bakış açısının bir devamı olarak değerlendirdi derin ekolojiyi. Fakat Murray Bookchin ve Hans Jonas sonra Aldo Leopold gibi holistik ekoloji savunanlar bu biyo olarak tabir edilen ya da insanı dışarıda bırakan anlayışlara karşı yeni bir ekolojik anlayışın geliştirilebileceğini ileri sürdüler. Zaten eee göre doğada Doğanın bir türevi ya da bir türetilmiş olarak insan, hatta sesi öz bilinci olarak insan, doğada tek ahlaki fail, tek etik özne ya da değer üretebilen tek varlık. Bu etik özne vurgusu, Buckchin tarafından vurgulandığında ilk etapta insan merkezcilikle bu sefer suçlanılmaya başladı. Fakat buradaki insan merkezcilik değil, yani Buckchin'de. Buckchin şunu söylüyor: Ben doğadaki ya da varlıklar içerisindeki etik özne olabilecek yegane varlığın insan olduğunu düşünüyorum. Bunun ötesinde şu an için bildiğimiz herhangi bir başka varlık yok. Doğanın bu krizinin farkında olan ya da buna çözüm üreten ya da sebep olan her kimse bu insandır. Ve ötesinde başka bir varlık yoktur. Fakat bütün insanlığı topyekun suçlamak e, doğru değil. Derin ekoloji bu anlamda bütün insanlığı topyekun suçladı adeta. Çünkü diğer bir, boyunca... araya, araya girebilir miyim hocam? Böyle e, dinleyicilerimizin de aslında daha iyi anlaması için çünkü özellikle e, ekoloji mücadelesi verilen alanlarda derin ekolojistlerle toplumsal ekolojistler ya da e, daha bütünsel ekolojistler diyelim arasında hep böyle bir karşılaşma gerçekleşiyor. Ve burada e, dinleyicilerin de anlaması açısından mesela derin ekolojide Arne Nağız e, en önemli teorisyenlerinden birisi. O, onun birisi. Söylediği bazı şeyler çok da güzel aslında, önemli. Şey diyor mesela hani doğadaki her şeyin kendine içkin bir değeri vardır. Doğadaki her şey bir değere. bunu aslında mesela ben Bukçin'in de karşı çıktığını düşünmüyorum. Ama burada e, şey gibi sanki e, yoksa Buckchin de bence insan daha üstündür falan gibi bir şey de söylemiyor. Ya da insan merkezci olarak adlandırılabilecek bir şey söylemiyor. E, daha çok şeyi sorumluluk alma organizasyon yapma, soyutlama yapabilme anlamında insana bir insanın bozduğu şeyin sorumluluğunu alma. Bunu daha önce antroposen üzerinden de konuşmuştuk önceki programlarda. Buna vurgu yapıyor. derin ekolojistler de benim gördüğüm kadarıyla karşılaşmalarımda onlar da kendi içinde çok ayrışıyor. Kimisi çok radikal bazı derin ekolojist edebiyatçılar insan yeryüzünden silinip gitsin, yok olsun, kanserli bir hücre derken bazıları daha iyimser bir yerden bakıyor ama gelen anlamıyla e, derin ekolojinin işte e, sahadaki ekoloji mücadelesi verirkenki yansıması daha mistik işte daha biyo merkezci bir şekilde gerçekleşiyor. E, bu tabi e, hani mücadele böyle verilemez mi diye dinleyicilerden soru da gelebilir. E, verilebilir ama burada e, bakış açısı. Şu, şu anlamda çok önemli diye düşünüyorum. Hani her birey e, insan olarak doğanın kirletilmesinden eşit derecede sorumlu değil. Dolayısıyla hani burada insan ve doğa karşıtlığı oluşturmak yerine e, o buktindeki o evrimsel süreçte iç içe geçmişlik e, birlikte evrilme e, bu, bunların e, vurgulanması gerekiyor diye düşünüyorum. Yoksa yani e, türlü türlü mücadele biçimleri var gerçekten ama hani ee sorumlunun kapitalizm olduğu, sorumlunun büyük şirketler olduğu, sorumlunun ee ne bileyim bir İngiltere'den İstanbul'a öyle yemeği yemeğe özel jetle gelen insanlar, Nijerya'daki bir insan aynı karbon ayak izine sahip değil. Ben daha fazla uzatmadan hani bu bunu dinleyicilerimizin Özellikle nedir bu derin ekoloji? Nedir bu bütünsel ekoloji? Doğa, e, Diyalektik, doğalcılık, toplumsal ekoloji karşıtlığı neden? işte ben Bukçin'i okuduğumda da ilk ya dedim sürekli derin ekolojiden yakınıyor. O zaman demek ki yani e, sahada çok fazla şey var, yansımaları var ki sürekli her yerde karşılaşıyor ki yani ben beni hatta rahatsız etmişti. Her yerde bir derin ekoloji eleştirisi yapıyor Bukçin diye. Ama demek ki bir şeyi var, mesneti var, bir temeli var yani. Ya şimdi az önce aslında yani siz çok güzel özetlediniz. Yani işimi de kolaylaştırdınız. Derin ekolojinin tavırları, özellikle insan sevmez tavırları diyelim. İnsanı olanak olmaktan çıkartıyor ya. İnsanı sevmiyorsak o zaman ne diye mücadele ediyoruz? Ya o zaman bırakalım. Yani herkes zaten öyle ya da böyle ölüme gidecek. O zaman ekoloji krizin daha da derinleşmesiyle birlikte. Fakat mesele burada değil. Derin ekolojinin belki temel argümanlarının felsefi anlamda tartışmaya açtığımızda bir varlıkların bir içsel değer, değerlerinin olup olmadığı meselesi iki biyo eşitlikçi bir yaklaşım. Yani doğadaki bütün varlıkların aynı eşit değere sahip olup olmadığı meselesi önemli. Yani bir insanın yaşamıyla bir ağacın yaşamının eşit olup olmadığı meselesi tartışmalıdır. O zaman şu soruyu sormamız gerekiyor. Nesil tükenmekte olan hayvanları neden kurtaralım eğer eşit pozisyondaysak? Yani nesil tükenmekte olan hayvanların nesil tükenmekte olduğunun farkında olan tek yegane varlık bizler olarak o zaman eşit pozisyondaysak doğada bunun için neden mücadele edelim? Yani derin ekolojinin temel argümanlarının bu anlamıyla bir çelişkiye düştüğünü, felsefi anlamda tutarsız olduğunu çok elitist olduğunu yani bu insan sevmez hadi doğayla eşit pozisyonuna hadi şehirleri terk edelim, kentleri terk edelim, doğaya açılalım, doğayla bütünleşik bir yaşam kuralım diyenlerin e, tavırlar işte Ferraris'ini satan bir bilgi hikayesi. Ferraris'ini satıp gidebiliyorsun ama bugün bir inşaat işçisi ya da tarlada çalışan bir birey yani biz ekolojinin sebeplerinden nasıl aynı şekilde hepimiz sorumlu değilsek Sonuçlarından da aynı şekilde etkilenmiyoruz. Yani orta koşaktaki gariban ve yoksul insanların ekolojik krizden etkilenme oranı ile zenginlerin ekolojik krizin etkilerinden etkilenme oranları aynı değil. Dolayısıyla sadece karbon ayak izine sebep olmak değil aynı o karbon ayak izinden etkilenmiş olacak olan insanların bir kısmı işte yoksul insanlar. Bugün işte gelişmiş batı ülkeleri bütün çöplüklerini 3. Dünya ülkelerine gönderirler. Fabrikalarını oraya kurdururlar. Oranın doğası sanki doğa değilmiş gibi. Dolayısıyla burada bir adaletsizlik var ve derin ekolojinin bu yaklaşımı da tam da böylesi bir şey zemin hazırlıyor. Evet doğa savunuculuğu konusunda ilk etapta makul gibi gelebilecek, iyimser bir yaklaşım gibi gelebilir. Fakat dediğim gibi son derece elit bir tavır ve dolayısıyla insanı topyekün olarak hiçe sayan yani bütünleyici genelleme bir genel e, yargı içerisinde değerlendirdiği için sıkıntılı. Çünkü büyü eşitlik yaklaşım yani biyo eşitlikçi yaklaşım dediğim gibi insanı diğer varlıklarla eşit pozisyonuna düşürerek hatta kendini diğer varlıklarla özdeş olarak görmek e, bir kere felsefi açıdan imkansız. Yani benim kendimi bir inek olarak de değerlendirmem çok zordur. Bir ağaç olarak kendimi değerlendirmem çok zordur. Empati kurabilirim o ayrı mesele ama bu empati yine tek taraflıdır çünkü ahlak felsefesinde ya etikte eylemler ya da ahlaki eylemde bulunabilme cüreti ya da ahlaki fail olmak ya da etik özne olma cüreti karşılıklıdır ve iki kişiyi gerektirir. Bu ikinci kişi eğer doğaysa bizim doğayla olan ilişkimde biz ikinci yani karşımızdaki doğayı bir etik fail ya da ahlaki özne olarak değerlendireceksek o zaman o doğanın bir parçası olarak türetilmiş olup gelmiş ve onun öz bilinci sesi olarak kendimizi ifade etmemiz daha doğru olmaz mı? Bukçinin de tam da iddia ettiği şey bu. Çünkü bütüncül yaklaşım bize bunu bahsediyor. Diyor ki biz hepimiz bir bütünün parçasıyız. Yani doğanın bir parçasıyız. Ve bu parçalar bir bütün meydana getiriyor ve bütün dediğimiz şey parçalardan daha anlamlı bir şey. Eğer bütünün selametini sağlarsak bu anlamda zaten parçaların da selametini sağlamış oluruz. Ama bir parçayı göz ardı edip ya da bütün parçaları eşit olarak değerlendirip e, herkesi aynı eşit pozisyona getirdiğimizde ki zenginleri yoksullar zaten eşit pozisyona getiremediğimiz gibi kendi türümüz içerisinde bile kendimize hele doğa dışı diğer varlıklarla eşit pozisyona getirmek tamamıyla sıkıntılı bir durum. Hocam Olay aslında şey de, şey, iyi bir noktaya geldiniz de buradan hani... E Toplumsal ekoloji de, denildiği için bunun mesela başka kesişimsellik açısından birlikte hareket ettiği mücadele alanları, o e, holistik bakış açısında bunlar çok önemli. Yani belki işte ilk kesişimsellik e, mevzuları e, feminist harekette ortaya çıkıyor ama şeyin de Bookchin'in de e, aynı dönem, hatta daha önceki dönemlerde bunu ortaya koyduğunu hani makalelerinden falan biliyoruz. Bu, biraz bundan bahsetsek süremiz azalmışken bu, ben bunu çok önemli buluyorum. Yani işte bir etnik soruna yaklaşım, ondan sonra bir yoksulluk meselesi, işçinin meselesi, cinsiyet politikaları falan. Bunların hepsinin bir arada düşünüldüğü ve bunların hepsiyle birlikte doğayı, doğayı merkez alarak, ekolojiyi merkez alarak bir... Çözüm üretme teorisi benim gördüğüm kadarıyla sadece toplumsal ekolojide var ya da e, ağırlıklı olarak onda var diyeyim. Yani sadece diyerek çok bir iddiada bulunmayayım ama. Doğru çünkü toplumsal ekoloji e, her şeyden önce dedik ya şimdi doğayı temel alarak ya da esas alarak özümüz itibariyle onun öz bilinci olarak akılsal bir varlık olarak geliştiğimizi evrimsel bir süre sonunda geliştiğimizi Özellikle biyolojik evrimle toplumsal evrimin nasıl birbiriyle kesiştiği ve birbirini barındırdığını biz toplumsal ekolojide bunu net görebiliyoruz. Ee, biyolojik evrim ile toplumsal evrim, yani insanın evrimi bu anlamda toplumsal evrim biyolojik evrimden türediği gibi biyolojik evrimi de kendi içerisinde barındırıyor. Yani şey gibi bir poşeti ters yüz etmek gibi. Ters yüz edipse ama bir şemsiye haline aldığında bu sefer komple e, top ekonomik hepsini barındırır. Şimdi toplumsal ekolojinin iddia ettiği bu toplumsal evrimden türetilmiş olan bir özgürlük ee, tamamlayıcılık etiyle nasıl ilişki kurabildiği ya da burada nasıl bir tamamlayıcılık eti türettiği meselesinin e, temelinde e, biyolojik evrimin bizi getirdiği akılsal halimiz yani bu için tekrar burada akla vurgu yapıyor yani biyolojik evrim bize bir akıl formunu bahşetti geliştirdi ve biz geriye dönüp hem kendimiz hem doğa özlerine tekrar düşünebiliyor. Bu bir refleksif hal olarak. Bu bizi bir etiğe götürebilir ama burada kastettiği şey şu bir etik için akıl zaten olması olmaz. Bukçin'de. Dolayısıyla daha önce işte Adurnuların ya da son dönem post nihilistlerin, postmodernistlerin akla saldırısı gibi bir şey değil bu. Tam bunların karşısında yer aldığı bir talır. Yani aklı yücelten bir yer değil, aklı olması gerektiği noktada değerlendiren bir pozisyonda. Dolayısıyla burada biz ahlaki fail olarak, rasyonel varlıklar olarak, hatta o şey diyor, düşünen hayvan olarak ta Aristoteles'e de gönderme yapar. Buradan bu ahlaki failin hem doğanın selametini hem toprağın refahını sağlayabilecek ve bunu gözetebilecek sorumluluğu bize yüklüyor bu için. Zaten özgürlük eti tam da budur. Bu özgürlük bize bu olanağı veriyor. Dolayısıyla bu özgürlüğün bize bu olanağı vermiş olması bizi diğer varlıklar karşısında üst bir pozisyona taşımaz bu içinde. Sadece bunun farkında bir birey olarak e, bunun e, doğal olduğunu yani bizim e, hatta şu soru insan doğaya müdahale etmeli mi etmemeli sorusuna da götürür. Diyor ki zaten müdahale kaçınılmazdır ama müdahale edip etmemekten ziyade nasıl müdahale etmeliyiz? Yani bu müdahalenin yönünü belirlememiz gerekiyor. Evet. Dolayısıyla doğayla ne kadar uyumlu olabilirsek o sürekliliğine, gelişimselliğine, evrimselliğine dair doğayla bütünleşik, onun potansiyelini yok etmeden, onun organikliğini yok etmeden, sekteye uğratmadan, Onunla hemhal olacak, onun selametini sağlayacak yaratıcı edimlerimizin olduğunu da söylüyor bu için. Zaten o yüzden bizi doğanın karşısında bir tür kahya pozisyonu da düşürüyor bazen. Yani... Ya aslında burada çok güzel bir şey geldi aklıma, bilmiyorum hani belki güzel olmayabilir, ben öyle hissettim bir anda. Aslında bu için doğa korumacılığından değil mi hani e, doğayla bir hareket etme toplumsal olarak da yani. Eğer zaten toplumsal yapıda bir e, radikal bir değişiklik yaparsak, hiyerarşisiz bir yaşama geçersek doğa korumacılığına zaten ihtiyacımız kalmayacak. Zaten hani öyle bir e, korunması gereken e, bir toplumsal yapı olmayacak yani doğayı korumamız gereken toplumsal yapı öyle güzel organize olacak ki. Bir, bir an böyle bir şey geldi aklıma hani doğ, doğa korumacılığından doğanın kendisi olmaya geçiş gibi sanki önerdiği şey. Bütün toplumsal sorunları da bir çözüm olarak bu ekolojiyi de birleştirerek. Doğru çünkü e, dedim ya şimdi bu için tarihle de hesaplaşıyor. Yani sizin söylediğiniz belki bağımsız olacak. E, çünkü tarihte insanı ve doğayı karşı karşıya getiren anlatılar, ideolojiler, düşünceler, fikirler gelişti sürekli. Çünkü dinlerin temel düşünsel altyapılarında da bu var. Yani insan adeta sanki doğanın bir halifesi gibi değerlendirilir ya da üstünde bir varlık olarak değerlendirilir. Hatta şey tabi olarak insan eşrefin mahlukattır der din. Fakat Bukçim'de böyle bir şey yok. İnsan eşrefin mahlukat ya da yüce değil. Doğanın kendisi de yüce bir şey değil Bukçim'de. Sadece doğa ve insan bütünleşikliğini muazzam bir vurgusu vardır. Hatta şöyle söyler Bukçim. Der ki öncelikli olarak doğayı, toplumu ve bireyin bütün şey, bütünleşikliğine dokunmaksızın ve indirgemeci bir biyolojizme ya da antagonistik bir ikiciliğe de düşmeden doğayı, toplumu ve bireyi birleşik bir bütün içinde bir araya getirmek önemlidir. Şimdi bugüne kadar bütün anlatılar hepsini bir birey toplumu karşısına koydu, toplumu doğanın karşısına koydu ve buradan yıkıcı tahakkümler gelişti. Dolayısıyla bu yıkıcı tahakkümleri şu an ortadan kaldırmak dediğimiz, hiyerarşiyi ortadan kaldırmak dediğimiz şey bu. Yani e, doğa alt edilmesi gereken bir şey değil. Doğayla bütünleşik, birleşik olarak onunla uyumlu halde kendi yaşamımızı sürdürme yollarını bulmamız gerekiyor. E, bunun farkındayız. Yani aslında çözüm çok basit. Yani Hepimiz bunun farkındayız. Doğadan bağımsız olmadığımızı, doğayla uyumlu yaşamamız gerektiğini hepimiz biliyoruz. Ama burada peki nasıl bir politika geliştireceğiz? Zaten bu etik bizi bu seferde bu ilçeler bizi politika alanına atar. Onun komünalizm dediği, ademi merkezicilik dediği, doğrudan eylem dediği bizim söz hakkı sahibi olduğumuz yani hani nasıl müdahale etmeliyiz sorusunun adeta çerçeveler titre asılması gerektiğini göz önünde bulundurarak bu şekilde yaklaşmamız gerektiğini söylüyor. Diyeyim. Son sözlerimiz o zaman bunlar olsun çok hızlı Yani geçin, akıl, de. umut ve özgürlük ee, evet. toplumsal evet. ekolojinin temel şeyleri, temel kavramları diyerekten bunları sonuna kadar savunmak lazım. Akıllı, umudu ve özgürlüğü diyeyim. Evet. Çünkü bu üçü korunmadan, bu üçü savunulmadan doğada savunulamıyor maalesef. Evet. Ya dinleyicilerimize bu de o zaman e, son şeyleri almış olalım. Şunu önerelim. Sizin makaleleriniz var. Mehmet Ali Adıyaman, konuğumun ismi dinleyiciler, sevgili dinleyiciler. Ayrıca Doğu Batı dergisinin ekolojik kriz sayısında da toplumsal ekoloji temelli bir sayı olmuştu. Ona bakabilirsiniz. Onun dışında Murray Bookchin'in hemen hemen tüm kitapları Türkçe'de var. Sümer yayınları tarafından yayınlanıyor. Onları okuyabilirsiniz. Derinleşmek isterseniz bu konuda Başka sorgulamalara gitmek isterseniz Diye önerilerde bulunalım Ağzınıza emeğinize sağlık hocam Çok teşekkürler Üç Teşekkür ediyorum evet. Sizin de emeklerinize sağlık Çok, Çok sağ olun ee, Sevgili dinleyiciler ee, Emel Meslusi'nin The Holm parçasıyla e, Bitiriyoruz programı ee, Emel Meslusi şöyle diyor gözlerimi kapatabilseydim rüyalar elimden tutup götürürdü. Yükselir, süzülürdüm yeni bir gökyüzünde. Kederlerimi unuturdum. Hayalimde seyahat edebilseydim, aşkın ve umutların yeşerdiği, acının dindiği saraylar ve geceler yaratırdım. Filistinli sanatçı Emel Mestosi ile kapatıyoruz. İki hafta sonra görüşünceye dek hoşça kalın.